Dava dallarının bozkırlarında Açar çiçek çiçek çiçekdir şehit Şehadetin taşlı toz yollarında Açar çiçek çiçek çiçekdir şehit Şehadetin taşlı toz yollarında Açar çiçek çiçek çiçektir şehit O her zaman kavga meydanlarında yan aya İbrahim Nemrud'unlarında O her zaman kavga meydanlarında yan aya İbrahim Nemrud'unlarında Yaz bahar demedi kış aylarında Açar çiçek çiçek çiçektir şehit Yaz bahar demedi kış aylarında Açar çiçek çiçek çiçektir şehit Hüseyin'in susuz kaldı çölde Zeynep'in feryatlar etti yerde Hüseyin'in susuz kaldı çölde Zeynep'in feryatlar etti yerde Allah'a arzular edilen dilde Açar çiçek, çiçek, çiçektir şehit Allah'a arzular edilen dilde Açar çiçek, çiçek, çiçektir şehit Şehit İslam uğrunda Dökülmüş kanları gül da, Açar çiçek çiçek çiçektir şehit Dökülmüş kanları bülyanağında Açar çiçek çiçek çiçek şehit